Enbiya Suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İktarabem ve hum İnsanların hesap verme vakti yaklaştı.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 وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ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 Dönün o konaklarınıza ki, sorguya çekileceksiniz. قَالُوا يَا Eyvah dediler! Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler sönüp kül oldular. <gülüyor> Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. <gülüyor> Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Paraza yapacak olsak, öyle yapardık.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 يُزَبِّحُونَ Gece gündüz usanmadan, ara vermeden, tesbih ve ibadet ederler. <gülüyor> Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları,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 أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ قُلْ هَا تُوبُ الرْهَانَكُمْ ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ Yine de tuttular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 Onların evlat dedikleri melekler, O'nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır. bil qawli ve hum bi O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece O'nun emirlerini yerine getirirler.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 diyecek olursa buna karşılık cehennemi veririz işte biz zalimleri böyle cezalandırırız E lem yaral ladina keferu en nesemawaati vel ardu kanata ratqan huma ve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 Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. وَاجَعَلْنَا <gülüyor> السَّمَاءَ Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hala gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. وَهُوَ <gülüyor> Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ve cealnâ li min huld, Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik.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 Kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Ve <gülüyor> yedkuru Kafirler seni görünce.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 Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. قُلْ مَنْ يَكْلَعُكُمْ De ki, Geceliğin,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 hiç mi hiç koruyamazlar? Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler. Ve metteğnna hā ulāi wa ba'hum hatta taal ʿalayhim al-ʿumur. <gülüyor> Afla yaroun an naatil al min aṭrafihā.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 De ki ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum fakat belli ki sağırlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar. وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا كُنَّا ظَالِمِينَ Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, Eyvah! Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle,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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاث۪ينُ o vakit babasına ve halkına ''Nedir bu karşısında durup taktığınız heykeller?'' dedi. ''Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz.'' قال لقد كنتم انتم ederim ki dedi siz de atalarınız da beş belli bir sapıklık içindesiniz قالوا اجئتنا بالحق ام onlar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 قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ dediler. Getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. قَالُوا اَنْتَ فَعَلْتَ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 biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular. Onu Lut ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. إسحاق ويعقوب نافله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدي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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ Davut ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar, bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın,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 وَعَلَّمْنَاهُ <gülüyor> صَنَّةَ Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ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 اني يضر وَأَن ارحم بالرحمين فاستجبنا لَهُ فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهن معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكره للعابدين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 Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Wa <gülüyor>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 Ve ibn ada Rabbuhu Rabbi la fardu Zekeriya'yı da an hani o ya Rabbim beni evlatsız tek başıma bırakma ki lütfediciğin evladım bana varis olsun Bununla beraber iyi biliyorum ki herkes fani'dir Herkesten sonra baki kalan bütün varislerin en iyisi olan sensin sen. Festa'jabna lehu ve wahabna lehu Yahya ve aslihna lehu zawjahu innehum kanu yusari'una fi'l hayratin ve ve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 اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنْ اِلَيْنَا Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. <gülüyor>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 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. Hatta izâ futihat yâcûcu ve mâcûcû ve min kulli hadabiyensin وَاَغْتَرَبَ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا غَفْلَةٍ Nihayet, Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra,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 ebedi kalacaklardır. O en büyük dehşet, Sûr'a ikinci üfleyiş dahi, onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar. Gün gelir...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 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra, zeburda da dünyaya salih kullarım varisi olacaklar, dünya onlara kalacak diye yazmışızdır.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 Sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. قُلْ De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır.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 Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtahandır ve hayattan biraz daha yararlandırmayı için yapılan bir ertelemedir. Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtahandır ve hayattan biraz daha yararlandırmayı için yapılan bir Rasulullah sonunda şöyle dedi, ''Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteandır.''